Elhamdülillahirrabbilalemin ve salatu ve selamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Kıymetli arkadaşlar, Nur suresinde Elmallah Hamdi yazır tefsirinden okumaya devam ediyoruz. Kaldığımız yerden 31. ayet-i kerimede kalmıştık. Yani Müslüman kadınların giyim kuşamlarından ve karşı cinsle ilişkilerinden bahsedecek olan ayet-i kerime uzunca bir ayet kelime daha evvel Nisan suresinin affedersiniz Nur suresinin başından itibaren neler işlediğimizi takip eden arkadaşlarımız biliyorlar yine ağırlıklı olarak kadın ve erkek ilişkilerinden bunların hukuki boyutundan ahlaki boyutundan ve işte toplumun bu ilişkileri suizanla işte iftiraya dönüşecek kadar kötü yorumlaması Karşısında işte hem hukuki hem ahlaki hem dini yani din, din zaten hepsi demektir de efendim e, boyutlarında neler bekliyor böyle davrananları onlardan bahsetmişti ayet-i kerimeler e, ve 30. 30. ayet-i kerimede namus meselesinin sadece kadınların meselesi olmadığını erkeklerin de e, ayet-i kerimedeki ifadeye göre veyahfezu furucehum yani namuslarını, ırzlarını onların da korumaları gerektiğini e, söylüyordu Rabbimiz ve bakışlarını yere indirmeleri gerektiğini e, özellikle e, burada hani e, cinsellik içeren, şehvet içeren bakışlar tabii söz konusu e, anlatmıştık bunları geçen hafta ve e, sizlere tavsiye etmiştik işte ırz maddesini, iffet maddesini İslam Hazreti okuyunuz diye e, orada bütün kapsamıyla bu kavramları e, avret maddesini okuyunuz diye 3 madde söylemiştim evet Efendim yeni duyanlar da lütfen kendilerine bir iyilik yapıp bu maddeleri okusunlar. Böylece kavramın içeriğini, muhtevasını sadece bizim dilimizdeki, günlük dilimizdeki daraltılmış anlamıyla değil, en geniş anlamıyla Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mesela kendisi için iffet istiyor Allah Teala'dan. Dualarında "Ya Rabb'i senden takva, hidayet ve iffet isterim" diye duaları var. Yani iffetin işte haramdan sakınmanın karşı cinsle ilişkilerde değil sadece çok geniş anlamıyla ama bizim anladığımız mana da var efendim sadece kadınların meselesi olmadığını erkeklerin de iffetli olması gerektiğini e, içeriyor bu dua bizi hatırlatıyor aynı zamanda işte böyle bir e, uzun uzun bu konuları işledikten sonra 31. ayet-i kerimeye geldik bu iki ayet-i kerimeyi şöyle bağlamıştı elmalı diye yazır geçen hafta bunu okuduk ama hani bir e, şey kuralım e, bağ, bağ kuralım önceki anlatılanlarla diye o son cümleleri tekrar ediyorum eee اِنَّ اللّٰهَ خَب۪يرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ diye bitiyor 30. ayet-i kerime erkeklere uyarılarını yaptıktan sonra şüphe yok ki Allah e, her sununuza habirdir sonu kişinin ürettiği davranışları demiştik yapmak ama hani ortada bir eseri var bir sonucu var e, efendim bunları Allah bilmektedir habir sıfatının da e, ilimden farklı olarak yani ilim gözlem yaparak müşahedeyle akıl yürüterek e, ulaşılabilecek bir bilgi iken haber sıfatı sadece haberdar olmakla yani nakil ağırlıklı olarak elde edilecek bilgileri kapsar ve Cenab-ı Hakk'ın böyle sadece görünen işte birbiri bir, karinelerle bilinen hadiseleri değil efendim içimizden geçirdiğimiz düşünce ve niyetlerimize varıncaya kadar her şeyden haberdar olduğunu anlatır bu ayet kelimenin bu şekilde bitmesiyle ilgili Elmalı Hamdi Hazır diyordu ki ricalin nelere göz gezdirdiklerini ve havaslarıyla Havas beş duyu organı demek. Neler duymak istediklerini, azalarını ne gibi hislerle tahrik ettiklerini, ne maksatlar beslediklerini, rical erkekler burada, ne düzenler kurduklarını, ne saniyalar, ne sanatlar yaptıklarını, ne işler hani ürettiklerini bilir. Hiçbiri ona hafi kalmaz. Allah sizin yani ne yaptığınızı efendim neyin sizi tahrik ettiğini, e, neyin e, efendim ne maksatlarla e, bu ilişkileri bu şekilde yürüttüğünüzü, karşı cinsle veya işte birbirinizle olan ilişkilerinizi Cenabı Hak bunların hepsinden haberdardır. Yani arkadaşlar orada da söylemiş olmalıyım. E, Rabbimizin esma-i hüsnası belki de neredeyse tamamı bazılarımız için müjde ve ferahlık sebebiyken bazılarımız için tehdit ve ikazdır ee, mesela buradaki habir ismi iç dünyasından emin olan kalbinden niyetlerinden düşüncelerinden e, emin olan hiçbir zaman %100 emin olmamalıyız parantez açıyorum kişiler için bir müjdeyken yani Allah benim içimi biliyor, kalbimi biliyor, niyetlerimi biliyor, düşüncelerimi biliyor. Böyle bir düşün... mesela o Hazreti Ayşe'nin durumunu düşünün yani. Hazreti Ayşe'nin iç dünyası ferah değil mi? Sadece çevresindekilerin ona güvenmemesi, yakın çevresinin ona Tam olarak güvenmemesi diyelim. Efendim onu biraz rahatsız ediyor. Hatta anne ve babası hakkında bile değil mi? Ayet-i kerime nazil olmaya başladığında yaprak gibi titriyorlardı diyor. Yani ne diyecek ayete? Acaba kızımız e, haksız mı yani yanlış mı yapmış diye korkudan neredeyse can vereceklerdi diyor. Ama ben vahiy geldiğini görünce diyor oh diyor rahatladım diyor. Çünkü biliyorum kendimi. İşte kendini bilen için arkadaşlar... Habir ismi büyük bir ferahlık ve müjdedir. Allah hepimizin iç dünyasını biliyor, kalbini biliyor niyetlerini biliyor efendim hangi davranışın e, ne, neyi e, yani neyin neyi tahrik ettiğini biliyor efendim, davranışların o sıralamasının ne olduğunu biliyor. Dolayısıyla e, ben o en yani er veya geç temize çıkacağım bu konuda. Çünkü ben de kendi iç dünyamı biliyorum. Ama Dışarıdan böyle işte çok medeni bilemiyorum yani onu farklı vasıflarla vasıflandırabilirsiniz çok işte kibar çok kendine hakim işte ne bileyim çok olması gerektiği gibi hani kendini öyle takdim edip de iç dünyasında ne niyetler güttüğünü ne arzular güttüğünü efendim Allah Teala biliyor o ki o tip insanlar için de bir tehdit olmuş oluyor binaenaleyh Allah'ın razı olmayacağı şeylerden Hazer etmeniz lazım gelir diyor Elmalı Hamdi Yani senin düşüncelerine niyetlerine bile vakıf Dolayısıyla onun razı olmayacağı düşünceleri aklından geçirmekten Öyle niyetler gütmekten sakınmak lazım İşte evvela erkekler hakkındaki bu emri ihtardan sonra Müslümanlar şimdi de kadınlar hakkındaki şu emre dikkat etsinler diyor Geldik 31. ayete Geçen hafta başlamıştık zaten zinet nedir neresidir orada kalmıştık وَقُلِّ müminati O yüzden hızlı geçelim. Mü'minelere yani mü'min kadınlara da söyle. يَعْدُودُ نَمِنْ أَبْا سَارِهِنَّ Gözlerini indirsinler. Helal olmayan erkeklere bakmaktan sakınsınlar. Zira nazar zinanın postacısıdır derler. Bu bakma meselesini de söylemiştim. Yani hiç mi bir kadın bir erkeğe bakmayacak, hiç mi bir erkek bir kadına bakmayacak yani burada ısrarlı bakmaktan anlamlı bakmaktan arkasından mesaj veren yani karşı tarafa mesaj veren bakışlardan bahsedildiğini söylemiştim fakat yine de yani bir işte herhangi bir mecliste bir söz sırasında birisinin yüzüne bakmak başka şey ısrarla böyle gözlerin içine bakmak başka şey bunu herkes kendisi içinde karşı taraf içinde bilir bu şekilde diyelim ki işte hiç tanımadığınız bir insan diyelim metroda gidiyorsunuz birisi size gözlerini dikse bu şekilde bir yani karşı cinsten olması da gerekmez rahatsız olursunuz dolayısıyla Allah Teala gözlerimizi korumamız gerektiğini söylüyor bize yani gözler iç dünyanın menfezleri hem içimizdekini dışarıya yansıtabilir hiç söze gerek kalmadan hem bizim düşüncelerimizi nefsani duygularımızı hatta bazen kendimize itiraf edemeyeceğimiz dile getiremeyeceğimiz yakıştıramayacağımız ee, en nefsani en hayvani duygularımızı mesela kıskançlık gibi mesela işte öfke gibi değil mi bakışlarımızla ifade edebiliriz hem de dış dünyanın içi, içimize etkile, içimizi etkilemesi açısından da gözler önemli bir menfez dolayısıyla gözüne sahip çık diyor yani Cenab-ı Hak ama sadece bir cinse değil iki cinsede iki cinsin de gözüne sahip çıkması göz terbiyesi yani arkadaşlar Gözlerin terbiye edilmesinden bahsediyor allah Teala. Belki bunu çok küçükten hani başlamak gerekir ama bir kardeşiniz olarak söylüyorum. İşte yaşı biraz kemali, Kemal bizim için söz konusu inşallah olur ama hani öyle bir şu anda öyle bir sıfatla kendimizi inteleyemeyiz. Ama o yolda yaşı baya bir ilerlemiş yaşla eriliyorsa eğer bir kardeşiniz olarak size söylüyorum. Ee, bu işte bakışlar, karşı cinsle ilişkilerde işte bakış olabilir, başka türlü işte bir münasebet, bir konuşma olabilir, beğenme olabilir. Bunlara takılıp kalmak da bir başka tehlike arkadaşlar. Yani işte birisi birisine baktı tamam yani büyük bir günaha girdi ya da işte ona ne demek istedi? İşte bana şöyle baktı ne demek istedi? Bu da aslında sizin ee, hani e, karşı cinsle e, şey olarak yani kadın ve erkek e, olarak e, o ilişkiye biraz takılıp kaldığınızı da gösterebilir dolayısıyla e, efendim çok da takılıp kalmadan ama gözlerimizi terbiye etmemiz gerektiğini mesela başkasının üstüne başına bakılmaz değil mi? yani ısrarlı bir şekilde işte elinde ne var veya ne bileyim evine gittiniz birinin evi böyle incelenmez yani nereye ne asmış ne yapmış işte hangi eşya nasıl falan incelenmez öyle insanlar var arkadaşlar aylar sonra tekrar geldiğinde bu yoktu bunu yeni mi aldınız diyor mesela yani her şeyi incelemiş adeta envanterini çıkarmış evinizin bu sadece dediğim gibi cinsel konularda değil hiçbir konuda doğru değildir. Hatta biliyorsunuz mesela işte padişahların yüzüne öyle gözünü dikip bakamazsın değil mi önüne bakman gerekir. Büyüklerle konuşurken mesela bir aile büyüğünüzle konuşurken şöyle ısrarla yüzüne baksanız eski terbiyeyi söylüyorum ben tabii ne bakıyorsun dik dik yüzüme işte konuş ne diyorsun bir şey mi var? Derler mesela böyle bir hele de bir azarlama, bir tevbih esnasında. Dolayısıyla bakışların terbiye edilmesi, bakış da terbiye edilmelidir. Her anlamda yani. Hem adab-ı açısından hem karşı cinsle ilişkiler açısından Cenab-ı Hak bunu hem erkeklere hem kadınlara bir ahlaki ödev olarak burada yüklüyor. Bakışlarını sakınsınlar. وَيَحْفَظْنَ فُرُوْ جَهُنَّ Furuç meselesini bir önceki ayette uzun uzun anlatmıştık. Bakalım burada ne diyecek ve furuçlarını hıfs eylesinler. Furuç biliyorsunuz avreti galiza yani büyük avret mahalli dediğimiz e, cinsel genital bölgeler. Efendim bunu e, hıfs eylesinler. Tamamıyla setretmek bu hıfsetmek Yani avretin, avretin hıfz edilmesi arkadaşlar hem örtülmesi örtülerek korunması anlamında hem de ahlaki anlamda yani e, haramlardan korunması anlamında çünkü burada bunu da söylüyor Elmanlı diyor ki furuçlarını hıfz eylesinler tamamıyla setir ve zinadan tahaffuz eylesinler korusunlar ve la yübdine hunne Şimdi burada erkeklerden farklı olarak erkeklerden bahseden 30. ayet buraya kadar aynıydı. Onlara da aynısını söyledi. Bakışlarını indir, indirsinler, ee, namuslarını korusunlar, avret mahallerine sahip çıksınlar ee, demişti. Burada kadınların bir ilavesi var. Velayyin li ne hunne ve zinetlerini izhar etmesinler açıklamasınlar, açığa vurmasınlar ziynetlerini. Kadının ziyneti denilince nedir bu ziynet? Yani açığa çıkarılmaması gereken ziynet nedir? Örfte taç, küpe, gerdanlık, bilezik ve emsali huliyyat, takılar yani. Sürme, kına ve emsali ve elbise süsleri gibi şeyler tebadür eder. Yani örfte, günlük kullanımda ziynet dediğimizde kadının süslenmek amacıyla taktığı her türlü takı veya e, makyaj malzemesi yani e, süslenmek için kullandığı her şey e, anlaşılır. Sure-i Araf'ta Yahbini Adem'e "Huzû zînetekum inda kulli mescidin." E, her namaza gidişinizde zinetlerinizi e, takının, zinetlerinizi alın demişti Allah Teala "Ey Adem oğulları her mescide gidişinizde yani namaza gidişinizde ziynetlerinizi alın takının" demişti. Bu ayette de ziynet elbise demek olduğu orada geçmişti. Yani insanın en büyük ziyneti Elbisesidir. Tabi birazdan göreceğiz. Bedenidir ve o bedeni örten elbisesidir. Daha doğrusu burada hani örtülmesi gereken zinet anlamında değil. O zaman her her elbiseyi de kat kat örtmemiz gerekirdi. Ama giyinmenin insan için bir şeref, bir zinet, bir üstünlük, bir ayrıcalık, onu diğer varlıklardan ayıran bir nitelik olduğunu anlıyoruz o Araf suresindeki ayet kelimesinden. çünkü elbiselerinizi giyinin demiyor da yani namaza çıplak gelmeyin demiyor da efendim ne diyor ziynetlerinizi takının diyor yani giyin, giyim kuşamın burada erkek veya kadın ayrımı yok giyim kuşamın insan için bir ziynet olduğunu bir e, meziyet bir güzellik vesilesi olduğunu söylüyor bunu da arkadaşlar haddim değil oralara yani ben bir tarihçi değilim girmeyeyim kültür tarihçisi de değilim aslında hiçbir şey değilim bir vaizeyim sadece sağdan soldan topladıklarını böyle anlatan biriyim. Efendim sizin nazarlarınıza sunayım bazı bilgileri meraklı olan arkadaşlarımız daha derinlemesine araştırabilirler. Kültür tarihçileri medeniyet tarihçileri de şunu söyler ki arkadaşlar medeniyet, bir medeniyet ilerledikçe bir medeniyet zenginleştikçe e, derinleştikçe bu zenginliği maddi zenginlik olarak söylemiyorum kültürel zenginlik olarak söylüyorum e, giyim kuşamı artar yani medeniyet medeni seviyeniz arttıkça giyin, giyinmiştir insanlar medeniyet seviyesi düştükçe de e, soyunmuştur e, bunu da dikkatlerinize arz edeyim o halde bu zinetleri açmak bile menhi olunca, yani bu ayeti kelimede şimdi velayubdi ne zine hunne zinetlerini açmasınlar Müslüman kadınlar, Müslüman kadınlara söyle, zinetlerini açmasınlar dediğinde biz zinet deyince ne anlıyoruz? diyor. İşte takılar ve kadını güzel, kadın için bütün güzellik vesileleri ve Arap suresindeki ayetten anladığımız giysiler. E o zaman bu ayeti kelimede bunlar bile açılmayacaksa bunların mahalli olan yani takılar nereye takılıyor bu takılar işte göğse takılıyor kola takılıyor ayağa takılıyor kulağa takılıyor bu takıların mahalli olan bedeni açmak evleviyetle nehyedilmiş olur yani bedenlerini açmak şöyle dursun Üzerlerindeki ziynetleri bile açmasınlar. Ayetin zahirinden anlaşılan budur. Ma mafi, şimdi işte burada tartışma başlıyor. Ma'mafi. bir kısım ulema, burada ziynetten murat, ziynetin mahalli olduğuna kail olmuşlardır. Yani ziynetin kendisinde bir mesele yok demişler. O ziynetin takıldığı yer e, kastediliyor ayette demişler. Ki yüz sürme ve sürgü mevkii, Baş taç mevkii, saç örgü ve büklüm mevkii, kulaklar küpe mevkii, boyun vesine gerdanlık mevkii, el yüzük ve kına mevkii, bilekler bilezik mevkii, pazular bazubent mevkii, baldırlar halhal mevkii, ayaklar da eller gibi kına mevkiidir. Bunlardan madde bedenin aksamı ise esasen zaten açılmaz. Yani... Ee, bu zinetlerin takıldığı yerler burada kastedilmektedir. Allah Teala bizden o zinet mahalli olan bedenin o kısımlarının örtülmesini istemektedir diyorlar. Bunlardan bazıları Hasfi muzaf veya zikri hal iradeyi mahal ile mevaki zinet takdirinde bir mecaz göz etmiştir. Buna karine olarak da kadının bedeninden ayrı olarak o zinetlere hadizatında nazar etmek ve alıp satmak bir ittifak caiz ve mübah olduğunu dermiyan etmişlerdir. Yani e, az önce söylediğimiz, o hani Z ayet kelime de zinetten maksat zinetin kendisi değil, zinetin mahallidir. dolayısıyla Allah Teala e, o zinetin takıldığı yerlerin açılmasını yasaklıyor diyenler, efendim kendileri delil olarak buna karine olarak, efendim kadının bedeninden ayrı olarak o zinetlerin Hadi mesela işte kuyumcunun vitrininde bakıyorsunuz, gerdanlıklara, küpelere, bileziklere, bunlara bakmak, alıp satmak bir ittifak, caiz ve mübah ise, o zaman bu ayeti kelime de kastedilen zinetler değil, zinetlerin mahallidir efendim demişlerdir. Bazıları da yine bu karineyle, ile bu buna dayanarak yani bu deliyle dayanarak, kadının esas zineti vücudunun mehasini hilkati, kadının esas zineti vücudunun mehasin zineti hilkati affedersiniz yaratılış güzelliği kadın vücudu bedeninin yaratılıştan getirdiği güzelliktir asıl zineti ve suni zinetten gaye de Bedenin tezini olduğunu nazar itibarı alarak, yani o diğer zinetleri niye takıyoruz? O yaratılıştan gelen güzelliği daha da güzelleştirmek için, onu süslemek için takıyoruz. Bunun nazarı itibarı alarak bu zinetten Murat mücerret beden. Olduğuna kail olmuşlar ve kadınların bir çoğu suni zinetten variste bulunmakla mümtaz oldukları halde ziyneti hilkiyenin umumunda bulunması ve her kadın bedeninin nefsinde bir zinet olması. Yani diyor ki eğer bu ayeti kerimede kastedilen zinetlerin örtülmesi ise kadınların çoğu zinet takmıyor zaten. Yani o, o süs eşyalarını kullanmıyor veya işte e, vücudunu süslemiyor. E, dolayısıyla onlar örtülmesin mi yani? Onlar açılabilir anlamında mı? İşte bunları delil göstererek efendim asıl, asıl zinetin kadın bedeni olduğunu ve bu ayeti kerimede örtülmesi istenen yerin e, kadın bedeni olduğuna kail olmuşlar. Efendim her kadın bedeninin nefsinde bir zinet olması Hükmün umumiyeti hakkını ifa noktayı nazarından bu tahsisin bir müeyyidi olduğunu söylemişler. Yani e, böyle yorumlanırsa eğer kadının bedeni ziynettir şeklinde yorumlanırsa böylece ne olur? Bu hüküm bütün umuma şamil olmuş olur. İstisnai e, durumlara değil ve bu suretle şu manayı vermişlerdir. İki nokta üst üste kadınlar hilkaten zinetleri demek olan bedenlerinin Hiçbir tarafını açmasınlar. Doğrusu şimdi ihtilafları zikrettikten sonra kendi görüşünü de söylüyor. Elmalı çoğunlukla böyle yapıyor bu ihtilafları rivayet ettiği ayetlerde. Ve biliyorsunuz işte Elmalı Hamdi Yazır aynı zamanda, aynı zamanda demeyelim öncelikle fakihtir. Şeyhülislam'dır. Dolayısıyla bu içinde fıkhi hüküm barındıran ahkam ayetlerinin tefsirinde diğer, te, diğer ayetlerde de çok mahir ama buralarda bilhassa e, maharetini konuşturuyor ve e, ihtilafları zikrettikten sonra kendi tercihini o tercihinin de niçin o olduğunu da yer yer bize açıklıyor doğrusu hılki olan mehasine zinet tabirinden ziyade cemal ıtlakı mütearif ve zinet tabiri suni tekellüfat ile tezin olunan levahıkta meşhur ise de şimdi e, diyor ki bakın iki görüş vardı değil mi baştan toparlayalım Birinci görüş diyor ki zinet demek süs eşyaları demektir. İşte giysiler de buna dahildir. Bunların hepsinin örtülmesi gerekir. İkinci görüş diyordu ki hayır ayetten ayetteki zinetten maksat kadının bedenidir. Çünkü dünyada pek çok kadın zaten hiç süs eşyası kullanmıyor. Efendim ve kadının bedeninin kendisi asıl güzellik unsurudur. Asıl güzellik kadının bedenidir. Dolayısıyla buradaki zinet bedendir. Bedenin tamamının örtülmesi gerekir demişti. İki görüş vardı. Doğrusu hılki olan mehasine yani yaratılıştan gelen güzelliğe zinet tabirinden ziyade cemal ıtlakı mütaref. Yani yaratılış güzelliğine biz zinet demiyoruz. Cemal diyoruz. Güzellik diyoruz ve zinet tabiri, zihneti de nerede kullanıyoruz zinet kelimesine? Şimdi burada e, kelime tahlili, etimolojik tahliller yaparak anlam, bilim açısından ayetten çıkacak hükmü belirlemeye çalışıyorlar. zinet tabiri suni tekellüfat ile tezin olunan levahikta meşhur. Yani e, sonradan yapılmış, sonradan üretilmiş efendim e, yapma, süs eşyaları hakkında kullanılır takılar için kullanılır ee, normal şartlarda doğuş yaratılıştan gelen güzelliğe cemal deriz Zinet ise bu bedeni süslemek için sonradan insan eliyle üretilmiş yapma güzelliklerdir diyor bu meşhurdur bu görüş fakat arkadaşlar Ali İmran suresinin 14. ayet kelimesini delil getiriyor ki şimdi ayetteki zinetin biraz yaratılışı da kapsadığını anlatabilmek için demek istediğimiz şu biraz karıştığının farkındayım akşam akşam ee, şimdi ayeti kelime de zinetlerini açmasınlar dedi dedi ya Rabbimiz Peki bu zinet ne Neyi açmayacağız onu tartışıyor şimdi ulama ee, ve kur'an'ın kur'an'la tefsir diyoruz burada şimdi zinet kelimesi normalde günlük hayatta ve sözlük anlamıyla yani e, i̇nsan eliyle yapılmış süs eşyaları için kullanılır. Bedenin güzelliği için cemal kelimesi kullanılır. Peki biz Kur'an'ı bu günlük hayatta kullandığımız kelimelerin anlamlarıyla mı tefsir edeceğiz? Hatta bu günlük hayat dediğim bizim günlük hayatımız değil aslında. Kur'an'ın indiği dönemdeki o toplumda o kelimenin ne anlama geldiği esastır. Yani o yüzden de... E, siz işte hem de mealinden yola çıkarak efendim diyelim ayet kelimelerine ne geçiyor işte ziynetlerini örtsünler. Yani bugün ziynetten ne kastediliyor biz ne anlıyoruz ziynetten? Üstelik bakın Arap, Arap değiliz işte aynı dönemde yaşamıyoruz. O kelimenin Arap olmamız gerekmiyor ama o kelimenin hani bütün muhtevasıyla anlamını bilmiyoruz. Beyan, bedi ilimlerini bilmiyoruz. Dolayısıyla biz bunu hiç yapamayız. Ama bunu yapacak olan fakihler de neye dikkat ediyorlar arkadaşlar birinci sırada o Kur'an-ı Kerim'de geçen herhangi bir ifadeyi doğru anlamlandırabilmek için o ifadenin Kur'an'ın indiği dönemdeki o toplulukta hangi anlama geldiğini bilmek lazım bir ikincisi Kur'an o günkü kullanıma ilaveten başka bir anlam yüklemiş mi bu kelimeye? Çünkü böyle de yapıyor Rabbimiz. İşte şimdi ona delil gösterecek. Buna Kur'an'ın Kur'anla tefsiri deniyor. Yani zinet kelimesi Kur'an'da başka nerelerde nasıl geçmiş? Rabbimiz nasıl kullanmış? Rabbimizin lisanında zinet ne? Yani buna işte Ali İmran suresinin 14. ayetin delil gösteriyor. Diyor ki ayet-i kerime: züynel nase zinetlendi, zinetlendirildi, zinet haline getirildi. Bunu Türkçeye şöyle çeviriyoruz: süslendi diye geçiriyor çeviriyoruz. Züynel-lin-nase hubbuş min'en-nisâ'i vel-benîne vel-qanâtîr'il-mukanṭara minez-zahabi vel fidda diye uzunca bir ayet-i kerime. efendim insanlara şehvetler süslendi yani hazlar süslü gösterildi hangi hazlar işte kadın evlat kantar kantar altın gümüş mal mülk bunların hep şehvet çok geniş anlamda kullanılır İslam'da arkadaşlar nefsin hırsla arzu ettiği her şey için makam şehveti vardır mevki şehveti mal şehveti vardır söz şehveti vardır yani konuşma isteği böyle hiç susmamak mesela işte yeme doymamak bir türlü o da bir şehvettir efendim bunlar bu şehvetler insanlara süslendi ayeti kelimesinin medlulunca bu ayeti delil alırsak zinet mefhumunun hılkiye de suniye de şamil olduğunda şüpheye mahal yoktur ha, bu ayetten ne anlıyoruz demek ki Zinet mesela bu ayette hiç süs eşyası falan geçmiyor aslında şey geçiyor altın ve gümüş geçiyor ama kadınlar da geçiyor evlatlar da geçiyor Efendim dolayısıyla daha kapsamlı bir şey yaratılıştan insanın e, haz aldığı e, bütün güzellikler için söyleniyor. O zaman diyor bu ayet kelimeye göre e, hılki ziynetlere de suni ziynetlere de ziynet demiş Rabbimiz güzelliklere. Ziynet ve cemalin hakkı da şimdi sonuç ne olmuş oluyor? Yani beden. Kadın bedeni bir zinet Allah katında arkadaşlar. Kadın bedeni bir güzellik ve bu zinetin hakkı da bu güzelliğin hakkı da tecellisini ehline hasredip ayardan gizlemektir. Kim onu onu görmeye hak kazanmışsa ona ancak tecelli edebilir o beden Efendim onun ayardan yabancılardan onun dışındakilerden gizlenmesi gerekir. Evet, illa ma zahara minha ancak zahir olanı başka. Şimdi arkadaşlar bu ayet kelime kerimede işte e, başörtüsü kastediliyor mu kastedilmiyor mu meselesi biraz sonra gelecek. Velyadır ibn-i humurhinne ifadesinde e, ama illa ma zahara minha da başka bir tartışma konusu. İşte, buradan arkadaşlar bu tip mesela niye Allah Teala orada bedenin örtülmesini istiyorsa doğrudan doğruya vücutlarını örtsünler bedenlerini örtsünler demedi. o kelime yok muydu yani ee, yani e, lafız ayetlerin lafızları da ihtilaflara zemin teşkil edecek şekilde kapalılık veya da çok anlamlılık e, taşıyabiliyor arkadaşlar bu fıkıh usulünde şey tefsir usulünde çok geniş bir konu fıkıh usulünde de öyle çünkü lafsın yapısından doğuyor bazen ihtilaflar ve böyle olunca da o ihtilaflar ümmet için bir rahmet oluyor bir nimet oluyor çünkü şöyle anladığınızda da bu ayetin hükmünün dışına çıkmamış oluyorsunuz böyle anladığınızda da bu ayetin hükmünün dışına çıkmamış oluyorsunuz geniş bir alan sunuyor size uygulamak için İlla ma zahara minha ancak zahir olanı başka. Zahir olan ne şimdi? Yani diyor ki ziynetlerini örtüsünler sadece bunu şöyle çeviriyor zahir olanını mealler. Kendiliğinden görünen hariç. Peki bu kendiliğinden görünen ne? Zahir olan ne arkadaşlar? O ziynetlerden dışa gelen örtülse bile zuhuru tabii olanı bu hükümden müstesna. Yani. E, Diyelim siz her iki hükmede uymak istiyorsunuz, hem ziynet eşyalarınızı hem bedeninizi örttünüz ama dışınıza giydiğiniz de sizi güzelleştiren bir şey. Yani az önce söylemiştik mesela işte medeniyetler derinleştikçe, inceldikçe kültür inceldikçe giyim kuşamdaki zevk de inceliyor efendim birer anlam ifade etme renkler değil mi bunların hepsi yani giydiğiniz kıyafetin modeli vesaire efendim ama o artık dışın da dışı onun da dışı onun da dışı diye böyle bir şey yok kendiliğinden görünen örtünün dış tarafıyla el ve yüz zinetleridir diyor zira örtünün kendisi de kadının bir ziynetidir aslında böyle baktığımızda tabidir ki bunun dışı zahir olacaktır. İster istemez ve örtünün dışının görünmesinde bir sakınca yok. Bunu çünkü engellemeye kalksanız hadi sonsuza kadar böyle örtünmeniz gerekir. El ve yüzün de namazda zuhuru adettir. Böyle bilinir. Müsned-i Ebu Davud'da rivayet edildiği üzere aleyhissalatu vesselam Hazreti Esma'ya bu hadiseyi biliyorsunuz işte Hazreti Esma Hazreti Ayşe'nin kız kardeşi, Hazreti Ebubekir'in kızı bir gün Hazreti Ayşe'yi ziyarete geldiğinde efendimiz de oradaymış. Biraz şeffaf bir kıyafet varmış üzerinde. Peygamber Efendimiz onu öyle görünce <gülüyor> bu da bu da bizim ayrı bir yaramız arkadaşlar. Şimdi bir zihniyet var ya işte niye insanların yanlışlarını söylüyorsunuz? O zaman bu zihniyet arkadaşlar Peygamber Efendimize hayatına hiç sokmazdı hiçbir yerine. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir yanlışı görüp de ona sessiz kalması, onu onaylaması demektir. O yüzden de asla kabalık yapmadan, asla kaçırmadan olabildiğince kaçanlar olmamış mı? Arkadaşlar peygamberimizin hayatındayken dinden çıkanlar olmamış mı? Mürtetler olmamış mı? O, o, aman onun... E, hakim olduğu yerde ben yaşayamam deyip İslam'ın sınırları genişledikçe daha ötesine daha ötesine kaçanlar olmamış mı? Olmuş arkadaşlar yani bu bir şeydir kendinizi e, böyle çok daha şey yapmayın nasıl diyeyim şey şey kelimesini kullana kullana e, hassas bir konu olduğu için e, yani aman kimseyi incitmeyeceğim diye hakikati incitmeyin arkadaşlar Kimseyi incitmeyeceğim diye hakikati söyleyemez hale geldik yani. Bir şey yanlışsa yanlıştır. E, ve e, yanlışı bilenin, yanlış olduğunu, o şeyin yanlış olduğunu bilenin söylemesi gerekir arkadaşlar. Tabii ki usulünce, tabii ki yani e, kişiliklere saldırmadan ama yanlışın mutlaka söylenmesi gerekir. Bu benim e, zihnimde çok ciddi bir kriterdir arkadaşlar şöyle yani düşünün mesela doktora gittiniz doktor şöyle diyor ya üzmeyeyim şimdi bu hastayı söylemeyeyim teşhis ettiğim her şeyi diyor İşte psikoloğa gidiyorsunuz diyor ki yani bir şey görüyor bizde mesela düzeltilmesi gerekiyor o şey yani şimdi ben söyleyeceğim üzülecek diyor yani böyle bir hata böyle bir şey düşünebilir misiniz arkadaşlar Veya da mesela işte gazali bu örneği veriyor Diyelim ki arkadaşınızın elbisesi arkasından yukarıya takılmış, bütün arka kısmı açık yani, açık kalmış. Söylemeyecek misiniz? E kabahatler de böyle, günahlar da böyle arkadaşlar. Günahlar da böyle ve onu şeye sürüklüyor, yani hayatını helak ediyor, varoluşunu helak ediyor. Kendisini israf ediyor, kendisine yazık ediyor. Söylemeyecek misiniz? Ben söylenmesi gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki zarif bir şekilde ama diyelim ki zarif değil söyleyen. Çok zor olduğunu biliyorum çünkü bana da çok kabaca bazı hakikatlerin hatırlatıldığı durumlar var. Hani nefsim nasıl böyle isyan ediyor orada böyle kendimi savunmak için. Hani böyle içimden beni tahrik ediyor ama söylenen hakikatse hakikatin hatırına arkadaşlar nasıl söylendiğine çok bakmamak gerektiğini düşünüyorum ama biz söyleyecek kişiysek biz düzgün söyleyelim ama bize söyleniyorsa nasıl söylendiğine de çok bakmayalım arkadaşlar ee, bir de bazı arkadaşlarımız bana geçen haftadan sonra mesajlar atmışlar bu arada mesajlarla ilgili şunu söyleyeyim ben e, uzun uzun sesli mesajlar yazıyorlar benim öyle arkadaşlar onları dinleyecek onları tekrar tekrar çünkü böyle başını kaçırıyorsunuz sonunu kaçırıyorsunuz falan gerçekten o kadar enerjim yok vaktim yok mesaj yazacağınız zaman <gülüyor> olabildiğince net kısa insan sözü niye dolaştırır biliyor musunuz net ve kısa bir şekilde söylediği şey kendi canını da acıtır da ondan yani kendisiyle yüzleşir orada kendisini görür onun için ya da başka zihinsel problemler vardır oraları geçelim Efendim yazılı ol, olmasını tercih ederim onu ifade etmiş olayım. Bazı arkadaşlarımızın ben biliyorum bu konudaki e, acıklı hikayelerini e, işte tesettür konusunda veya işte namaz konusunda fark etmez herkesin farklı konularda işte e, zamanında çok e, baskı yapıldığı için kendilerine e, o baskı nedeniyle e, daha sonra böyle bir tersine dönüş e, yaşadıklarını hayatlarında ve hani adeta o tersine dönüşünden de kendilerine baskı yapan o kişilerin, her kimse onlar, onların sorumlu olduğunu e, düşünebiliyorlar. E, veyahut da mesela işte bir şeyi hatırlatıyorsunuz dini bir şeyi, canım işte bize de çok baskı yapıldı biz bunu kendimiz seçmedik falan diyorlar ve bunu terk etmek için bir gerekçe olarak kullanıyorlar. E, acizane kanaatim arkadaşlar e, herhangi bir eksiğimizde bakın benim de bir sürü eksiğim var size buradan ilan etmiyorum tabi ki onları yani ben kendi eksiklerim için ne kadar üzüldüğümü Allah biliyor e, günahlarımızı ifşa etmeyiz Allah ile bizim aramızdaysa bir başka insan ona şahit olmamışsa onun affedilme ihtimali daha kuvvetlidir onun için Allah'ın örttüğünü siz de örtün diyor peygamberimiz hepimizin hataları var şimdi bir hatam olduğunda arkadaşlar ben kendime şöyle yapıyorum bazen her zaman yapamıyorum ben de benim de bunu iyice yerleştirmeye ihtiyacım var mesela Cenab-ı Hak size o konuyu sordu işte ey Fatma Bayram gel bakayım sen bunu niçin şöyle yaptın dedi ya da yapıyordun devamlı bunu böyle yapıyordun niçin dedi diyecek değil mi Arkadaşlar buna sesli olarak cevap verin, düşüneceğinizle değil. Orada ne söyleyeceğinizi prova edin yani şimdiden. İşte ya, Resul, ya Rabbi sen biliyorsun benim işte babam bana çok baskı yaptı, işte ailem, çevrem bana çok baskı yaptı. O yüzden ben ne zaman özgürlüğü ele geçirdim onu terk ettim. Çünkü ben bunu baskıyla kabul etmiştim. Ne diyecek allah Teala sizce arkadaşlar? Ben şöyle diyorum şahsen kendime. Bakın ben ee, baskının envahi çeşidini görmüş bir insanım arkadaşlar. Şunu çok iyi biliyorum ki baskı insanı mümin yapmaz, münafık yapar. Yani birine baskı yaptığınızda insan baskıyla mümin olmaz. Münafık olur. Ama hani nazımız geçiyorsa birisine o nazımızla onun üzerinde hatırımızı da kullanırız yani. Onu hani... E, yanlıştan koruyabilmek için. Mesela işte diyelim ki sigara içiyor bir yakınınız ve çok tehlikeli bir hastalığı var. Hatırınızı kullanmaz mısınız yani? Benim hatırım için yapmaya, şunu, kendini düşünmüyorsan bizi düşün, demez miyiz yani? Böyle düşünün. Ben baskı işi şah, şahsen böyle düşünüyorum. Bir de e, nasıl karşılarsınız bilmiyorum ama benim zihnim şöyle çalışıyor arkadaşlar. Hak, hakkaniyeti. Öçü olarak yani bir şeyin doğru mu yanlış mı ona öncelikle ona bakmak gerektiğini düşünüyorum onun bize nasıl anlatıldığına bakmak gerek yani bana göre e, bakmamak gerekiyor bir şey doğruysa bana yanlış bir şekilde anlatılmış olabilir onu ben zihnimde bana anlatılış şeklinden ayırarak o kötü bir hatıra bana kötü bir şekilde anlatılmış o kötü bir hatıra yani o benim kendi kişisel Tecrübem, travmam, her neyse. Ama anlatılan şey doğru. Benim o kötü hatıram beni doğrudan uzaklaştırıyorsa bunun çok egosantrik bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum. Çok bencilce bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Ve kendisini, kişinin kendisini bütün evrensel hakikatin ölçüsü gibi gördüğünü düşünüyorum böyle davranarak. Yani bir benim hikayem var. Bir de evrendeki şaşmaz ölçüler ve hakikatler var. Benim hikayem de ters giden şeyler olabilir. Hepimizin hikayesi. Yani Yusuf ne yapsaydı o zaman arkadaşlar? Yusuf aleyhisselam hepten Allah'ı inkar etmesi gerekirdi o zaman. Yani bir, bir, o hikayeler bize boşuna anlatılmadı. E, hepimizin bir imtihanı, bir hikayesi var yetişkin olmak bana göre o yüzden ben bu yaklaşımla düşünen arkadaşlarımıza büyü artık diyorum sen 5 yaşında değilsin evet 5 yaşındaki 15 5 beş, beş yaşındaki bir çocuk 15 yaşındaki bir ergen kendisine baskı yapıldığında fevri bir şekilde reaksiyoner bir karşılık verebilir çünkü yetişkin değil ve muhakeme yapamıyor yeterince ama sen 25 35 45 gelmişsin ya hala 5 yaşındaki ee, düşüncelerinin bugünkü hayatına yön vermesini nasıl e, e, kabul edebiliyorsun hiç mi fark yok senin 5 yaşla 35 yaşın arasında hiç mi fark yok katılmayabilirsiniz aranızda çok farklı mesleklerden insanlar olduğunu biliyorum bana şimdi mesaj yağacaktır eğer pedagojik açıdan psikolojik açıdan yanlış bir şey söylemişsem yani ben kendi kişisel hikayemde bunun çok inanılmaz faydasını gördüm arkadaşlar. Yaşadığınız acılardan evrensel hakikatleri ayırın, ayırın arkadaşlar. Siz bütün evrensel hakikatin merkezinde siz yoksunuz. Siz, bir evet bir hikayeniz var, keşke olmasaydı acı hikayeleriniz. Ama onu aşmakla mükellefsiniz, yetişkin olmak bu demek. O travmaları aşabilmek demek arkadaşlar. Onlarla barışabilmek demek. Yani e, inşallah anlaşılmıştır. Daha fazla sözü uzatabilecek bir merci e, şey değil burası. Bir e, mevki değil. Efendim e, Hz. Esma'ya peygamberimiz geldi. Hz. Esma ablasını ziyarete geldi Hz. Ayşe'yi. Peygamberimiz gördüğü üzerinde böyle şeffaf içini gösteren bir şey var. Hemen peygamber efendimiz ona bir kadın buluğa erdikten sonra nasıl giyinmelidir hemen tarif ediyor. Peki niye darılmamışlar sahabe peygamberimize arkadaşlar? Ya bu adam da ikide bir her şeyimize karışıyor. Mesela münafıklar darılmışlar. Bak <gülüyor> e, kimsenin imanı için bir şey diyemem ama arkadaşlar Allah'a ve Resulüne darılıyorsanız kendinizi bir daha sorgulayın yani. Yani peygamberimiz bunları kendisi mi uyduruyor? Yani şu kadınları biraz sıkayım mı diyor mesela. Allah böyle mi diyor? Şu kadınları biraz sıkayım. Allah böyle mi diyor yani? Bir defa siz inandığınız hepimiz yani ben dahi siz derken kullar, bizler arkadaşlar Allah'a karşı hüsnü zan sahibi olmalıyız her şeyden önce. Onu yerleştiremediğimizde içimize ondan gelecek hükümleri yerleştirmemiz imkansız. Yani Cenab-ı Hak bana zarar verecek. Benim için yanlış olacak, benim aleyhime olacak herhangi bir hüküm indirmez arkadaşlar. Bir gerçek benim içimi acıtıyorsa yani Kur'an'da geçen bir o hadise, bir e, hakikat, bir hakikat bildirgesi benim içimi acıtıyorsa benim içimin, nefsimin gerçeklerle örtüşmemesinden kaynaklanıyor ki bu gayet doğaldır. Tabii ki acıtacak. Yani mesela diyor ki sana doktor ömrün boyunca bir daha asla şunları yeme diyor. Bu şimdi oh oh çok iyi oldu ya zaten ben de çok sevmiyordum mu diyoruz yani. Sevdiğimiz bir şey mesela o. Zaten doktor uyardığına göre demek ki sevdiğimiz bir şey. Bize zarar vermiş yemişiz yemişiz. Bunun birçok örnekleri var yani. Onun için Kur'an-ı Kerim'i okurken arkadaşlar böyle sizin yaralı nasıl diyeyim yani sizi böyle mutlu edecek, size güzel, e, sonu iyi biten hikayeler anlatacak, bir kitap, bir hikaye kitabı okur gibi veya bir roman, bir romantik bir metin e, okur gibi okumamayı tavsiye ediyorum ben. Bir belgesel izler gibi okumayı tavsiye ediyorum. Çünkü Allah bize e, hayatın nereye vardığının e, bilgisini veriyor. Nereye doğru gidiyoruz? Ha? Şunu söyleyelim. O konuda hem fikrim. Herkes bu kitaptaki her konuyu yapabilir mi? Ben yapabiliyor muyum? Yapamayız. Bir süre eksiğimiz var. Az önce söyledim. Peki ne yapacağız? Arkadaşlar, benim eksiğim var. Ben bu konuyu yanlış yapıyorum. Allah beni affetsin. Bana yardım etsin, bana kuvvet versin. Çünkü ben yetersiz kaldım, aciz kaldım. Bana yardım etsin, bana kuvvet, beni güçlendirsin de ben bunun doğrusunu yapayım inşallah ya Rabbim. Bana bunu yapmak için güç ver diye dua etmemiz gerekir. Yoksa kendimizi haklı göstermek için gerekçeler üretmek arkadaşlar şeytanın yoludur. Adem ve şeytan kıssasına bakın. Adem de hata işledi, şeytan da hata işledi. Şeytan hep söylüyorum, kendisini savunduğu için huzurdan kovuldu arkadaşlar. Hata işlediği için değil. Hazreti Adem hata işledi. Hatasını kabul etti ve ne yapacağını da bilemedi. Yani hata ilk çünkü ilk hata eden insan ne, ne yapacağız şimdi? Hata edince ne yapılacak acaba? Ne yapmamız gerekiyor? Fettelaqqa ademu min rabbihi kelimatin fetabehni. Nasıl tevbe edeceğini, nasıl özür dileyeceğini de Allah ona öğretti. Çünkü samimi bir şekilde pişman oldu yaptığı yanlıştan. Ve evet yeryüzüne indirildi. Yani bir hata yaparsanız sonucunu yaşarsınız. Tevbe arkadaşlar sonucunu yaşamamanız değil. Yani hep örnek veririm. Mesela ben çok iyiyim, çok iyiyim. Sonra tevbe edeyim. Tevbe eder etmez birden otuz kilo gidiyor. Böyle bir şey var mı? Gitmez değil mi? O sonuç sizinle yaşamaya devam ediyor. Günahından kurtulursunuz tevbeniz al kabul edilirse. İşte eksiklerimiz karşısında böyle olmalıyız arkadaşlar. O eksikleri eksik değilmiş gibi göstermek o eksikler olmasın diye uğraşan yakınlarımızı, sevdiklerimizi bana karışma, bana müdahale etme, işte bu benim tercihim, benim tercihime saygı duy diye bastırmak, sustur, susturmaya çalışmak acaba kimin yolu arkadaşlar? Kendimizi nereden alıp nereye koyuyoruz böyle davrandığımız zaman? Herhangi bir ilahi emir konusunda, bir tek tesettür değil. Peygamberimiz Hazreti Esma'ya diyor ki susmuyor yani yanlışı gördüğün zaman. Susamaz çünkü. Ayet-i kerime var arkadaşlar. Diyor ki sana vahyedilen bir şeyi söylemezsen, gizlersen seni şah damarından yakalarız diyor. Tabii o peygamber olduğu için onun mutlak surette söylemesi lazım. Peki peygamber olmasa da bilenler susabilir mi arkadaşlar? Susarlarsa ne olur? Ben onun için kendi çocuklarıma onların ergenlik çağlarındayken söylediğim bir şeyi tekrar söyleyeyim burada huzurunuzda. Arkadaşlar gerçekçi olalım. Bana ne? Siz ne yapmışsınız? Cehenneme mi gidiyorsunuz? Cennete mi gidiyorsunuz? Benimle bir ilgisi var mı? Bana ne yani? Ama söylemezsem ben yanacağım. Onun için söylüyorum arkadaşlar. Bilen susarsa bir şeyi gördüğü halde yanlışı, Herhangi bir şey için. Bu tabii ki sadece tesettür değil. Ahlaki hatalar, efendim ne bileyim ekonomideki hatalar, her herhangi bir konudaki hata söylemezse ceza görecek arkadaşlar. Susarsa, çünkü susmamız yani doğruyu bilenlerin, olması gerekeni bilenlerin susması demek Toplumda doğruluk kriterinin yok olması demek giderek. Bu o toplum için bir felaket. Doğru ile yanlış hakkında hiçbir kriterin kalmaması demek. İşte bakın bugün tartışılan diğer konularda bunların e, örneklerini görüyoruz. Öyle bir noktaya doğru gidiyoruz ki arkadaşlar Lut kıssasını anlatamayacağız neredeyse. Eğer e, dayatılan bu baskıları kabul edersek. Yani... E, dini yaşamanız için e, işte olmaması gerekirdi ama baskı yapılmış o baskıya baş kaldırıyorsunuz dinden uzaklaşıyorsunuz peki dini anlatanlara yapılan baskıları nasıl e, şey yapacağız telafi edeceğiz yani bu e, baskıyı herkes yapıyor bunu bilin arkadaşlar baskı insanın Kendini yetersiz hissettiğinde başvurduğu bir metot. Benim e, babam çok otoriterdi Allah rahmet eylesin ben bütün dindarlığımı tabi ki Allah onu görevlendirmiş bu konuda. Başta Rabbimiz olmak üzere bütün dindarlığım babama borçlu olduğumu düşünüyorum. Ama hiçbir şey bilmediği için açıklayabilecek hiçbir gücü olmadığı için evet bunu otoritesini kullanarak baskısını kullanarak yaptı en başta. Ama doğru yönlendirmiş bizi yani bunun bilgilerini de alarak içselleştirmemize Allah yardım etti yani e, sağladı. Fakat ben şimdi ona baktığımda o zamanlar ben de çok üzülüyordum. Ona baktığımda mesela orada çaresiz ve çocuklarını bir yangından kurtarmaya çalışan bir baba görüyorum. Başka bir şey görmüyorum arkadaşlar. Yani 70'li yıllarda Kadiköy'de çocuklarını büyütüyor Hiçbir dini bilgi yok, ailede yok, çevrede yok, hiç kimse yok, rehberlik edecek hiç kimse yok. Ve o tek başına sezgisel bir şekilde doğruyu doğru olduğunu hissettiği yere çağırmaya çalışıyor bize. Bence çok çağrı hissettiği için öyle yapmış. Ee, ama hani şiddet falan değil elhamdülillah öyle bir şey yok da yani çok otoriterdi gerçekten hani. Söylemesi yeterdi yani bir şeyin yapılması için. Hazreti Esma'ya peygamberimiz bir türlü giremiyoruz. <gülüyor> Diyor ki ya Esma kadın buluğa elince ondan görülebilecek olan ancak şudur buyurmuş. Yani ancak buralar görülebilir buyurmuş ve kendi vecihi mübarekine ve kef i işaret etmiş. Yani yüzünü ve ellerini göstererek ancak bunları gösterebilir bir kadın. Demiştir iş yaparken lazım olan eşyayı tutarken ve hatta örteceğini örterken bile elin açılması labut olduğu gibi imkansız yani açılmaması imkan zorunlu olduğu gibi zaruri olan rüyiyet ve teneffüs hasebiyle yüzün diğerleri gibi setrinde hareç vardır zorluk vardır yani yüzü örtmek e, kadının toplum içerisinde o işte hareketlerini yürütmesinde zorluk meydana getirir bir de şehadette muhakemede, nikahta yüzün açılmasına ihtiyaç vardır. Karşındaki kim değil mi? Özellikle bir aralar bir öğretim üyesi hanımdan dinlemiştim bunu. Hani bunları örtü düşmanı gibi anlattık bir, anlattılar birbirlerine insanlar. Diyor ki yani şimdi gelmiş final sınavına birisi giriyor yüzü tamamen örtülü ben nereden bileceğim yani bunun, bu o kişi? Nereden bilebilirim? Bunun gibi. Ee, binaenaleyh zaruretler kendi miktarınca takdir olunmak üzere bunların zuhurunda beyiz yoktur. Fakat bunlardan madasının açılması, görünmesi, bakılması haram, mehremden ehre, setri lazımdır. Buyuruluyor ki, Vel bi bihumurihinne ala cüyubihinne başörtülerini de yakalarının üzerine vursunlar. Arkadaşlar burada kalacağım çünkü müsaadenizi istiyorum. Benim bir bu akşam biraz meşgulüm. Efendim bu başörtülerini yakalarının üzerine vursunlar. Humur nedir? İşte kökü nedir? Buradan maksat sadece dekolte giyinmemek midir? başörtüsünün farz oluşu bu ayete mi dayanır? İnşallah bunları da haftaya konuşuruz. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar.